Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor İyi insanlar modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.24 Oktay Demirci yine günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Günaydın. Günaydın diyelim. Ellerimiz apış arasında gözlerimiz gelecekte yarınlarda. Yeni bir program başlıyoruz. Güvenle basamıyoruz yerlere çünkü bugün çok soğuk. Yerden yani tepeye kadar çok soğuk bugün her yer. Her yer. Halbuki e, ısıtma olsa, mesela yerden ısıtma tipi bir şey olsa ne kadar güzel olur ya. Oktay buradan e, müjdeleyelim. Çok yakında Ankaralıların yere sıcacık sıcacık basabileceği hatta girerken ayak kapları çıkarıyor muyuz diyebilecekleri bir ortam. Olur olacak. sevgili Doğru, hiç evet. merak etmeyin ama içinizden gelecek. Keşke ayak kapları çıkarsaydık diye. Evet e, yani olsa şu stüdyomuzda güzel olmaz mı ya? Stüdyodan çıkmayız ha, vallahi çıkmayız. Ayakkabıları hakikaten çıkarız şeyin girişinde, stüdyomuzun girişinde. Ee, ondan sonra buraya kırır, şeyini bağdaş kurarak oturur yayınımız yayınımızı yaparız. Şahane olur ya, ne, nedir bu ya? Bu kaç derecedi hava sıcaklığı? Benim telefon eksi sekiz gösteriyordu ama ne kadar güvenilir bilmiyorum. O zaman e, İstanbul'daki havanın durumu da belli. Dün Boğaz Köprüsü'nde yürüme fırsatı yakaladı İstanbullular ki bunu fırsat olarak görmediler sinirlerinden. tabii <gülüyor> <Yazıklı gülüyor> hakikaten. Tahmin değil. ediyorum ki var mı kaza maza bir şey? Yaya trafiğine açıldı diye. Ankara'da çıkan atlayan bir şey falan filan oldu mu? Öyle bir gelmedi değil mi öyle bir haber? Ha şey ben karşıya geçemeyeceğim Paris Hazır fırsat bu fırsat atayım kent mi diye Boğazdan atlayan mı? <gülüyor> bir daha bu fırsatı yakalayamıyorum. Evet. Doğru. Yakalayamıyorum. En büyük korku var, biliyorsun trafik yani trafikini açılmamışsın sebebi o. Ama güvenlik ihtimali intihar edecekler de şey diye düşünmüşlerdi. Çok soğuktur ya aşağısı. Çok soğuktur öyle ölmeyelim falan diyerek. Büyük ihtimalle evet. Ya. Yaşayacağım yaşayacağım. Diye. Daha güzel bir havada olursa o imkanı değerlendirim diye düşünmüş olabilirler evet. Dün e, Boğaz Köprüsü e, çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için araç alınmadı. Evet o yüzden üçüncüyü yapacaklar. B planından bahsediliyor diye. B planı bir B planı yapmakmış. <gülüyor> o ortaya çıktı. O zaman B planımızı C... devreye sokuyoruz. Nasıl yapıyoruz? Oturup bir plan yapıyoruz diye. Yapılmış mı o plan? E şimdi yavaş yavaş. O zaman C planı diye bir şey yok ortada. C planı hiç yok. Üzerinden geçmek falan olamaz herhalde değil mi C planı? B C... planının üzerinden geçerim falan gibi bir şey olamaz. B planı var mı hayatta herhangi bir konuda? <gülüyor> herhangi bir konuda. Hı hı. Vardır tabii ya. Ne zaman ya? Mesela ya, örne örnek örnekleri mi yoksa sadece sorun bu kadar mıydı? <gülüyor> ya örneğinden korktuğum için aslında yani teşekkür etmek istiyorum ama ya mesela e, sabah hafta sonu sabah simit alacağım mesela hı hı. bir plan çiz bir plan çıkarırım ben bir rota çizerim. Yalnız Şuraya gideyim şuradan simit alayım diye. O B planı mı? Yani ben de mesela gidiyorum. Bu, bu A planı işte. Tam A planın simit almak. Ha. Ama A planını çizerken eğer mesela e, gittiğin yani her zaman simit fırınına gidecek şeyin olmuyor, durumun olmuyor. Tabii ki. Ruh hali olsun, enerjin olsun. Dinleyicilerimizin de anlayışla şey karşılayacağını düşünüyorum. Tabii ki. Ediyorum. Teşekkür ederim. Sen en yakındaki bakkala gidiyorsun veya simit olabilecek bir markete gidiyorsun. Ha giderken... Simit olabilecek bir platforma gidiyorsun. <gülüyor> Herkesin simit olabileceği bir platform. Orada işte eğer orada bulamazsam şu yana doğru gitsem ya baby diye bir plan çıkarıyorsan... Benim benim için B planı odur. Bu tip bir şey sormuştun değil mi sen? Yani evet. <gülüyor> Tabii burada simit simit bir metafor. Tabii ki. Yani ulaşılamayan her türlü amaçta, ulaşılamayan her türlü susamlı yiyeceği ben hedef olarak koyabilirim kendime. Benim de B planım herhalde şey. O zaman orada otururum ben iki sigara içerim ondan sonra da giderim gibi bir B planım var. Buna da B planı denmiyor galiba. Oyalanma yollarını bilmek mi? Ee, oyalanma da ne için oyalanma yani o da, o, da o zaman A planı var senin ya A planın var bir de başka bir şey yok A planını... başka planım yok galiba benim yok. A planım da yok galiba öyle bir şey de olabilir ha, Giderim diye bir şey dedin ya o gitme işte hayır A planı dediğin yani bir şey planlanmamış bir e, amaç var ortada ve o amaca ulaşmanın e, çeşitli yolları varken ben yani Her senin şöyle yaptım. bir avantajın var. A planı, B planından ziyade yaşantını güzel cümlelerle ifade edebiliyoruz. Ne kadar güzel. <gülüyor> yani bunlara plan adı verebilirsin. Hemen bir otobiyografi yazayım. Yaşantımın güzel cümlelerle ifade edebildiğimi söyleyen bir arkadaşım <gülüyor> bana cesaret verdi. <gülüyor> Ve bu kitabı yazdım. <gülüyor> Yaşantı. Kaptan hem korkak hem de yalancı çıktı. En sevmediğim kaptan tipi. Hayatta çünkü... İki şeyden ben de hazzetmem. Bir yalancılık, iki direksiyon... Bu adamda ikisi de var. Çünkü e, gemiyi batırdı biliyorsun. Onunki dümene girer. Dümen... Evet. İtalya'nın Giglio adası yakınlarında kayaya çarparak yan yatan Costa, Costa Concordia isimli dev yolcu gemisinde... Dev yolcu gemisi bir de, değil mi? Gördün mü sen bunu? Hayır ben bir gemi olduğunu biliyorum da. Aa, hakikaten dev ya. Dev baya bildiğin ne bu? Bayağı şey, dev yani. Cruise ship denilen. Tabii tabii. Yani evet. en büyüğünü işte gözünde canlandırıyor. Çünkü Titanic faciası diğerlerde oldu yani öyle düşün. Ee, tabii can kayıpları da var. 6'ya ulaşmış. tabi canım. O, sayısı, tabii canım. E, o kadar kişi olunca tabii yan yatan gemide can kaybı çok normal değil mi? Beklenen de Bayağı şey. da batıyor canım. Sadece yan yatıp öyle bir verev bir şekilde poz Yalancı vermemiş. Yalancı ve korkak ötesinde biraz da benim anladığım kadarıyla geri zekalılık da var. Çünkü karada bir adama Ona yargı karar verecek galiba. Yargı ama bugüne kadar hiç kimsenin geri zekalı olduğuna karar vermedi. Ya dolaylı bir şekilde anlatıyor onu ya yargı verdiği kararlarla. Tabii Yok. İtalya'daki şeyden bahsediyoruz. Yani bizim yargıda bizim mahkemelerde öyle bir durum oluyor mu bilmiyorum. Yok de. bizimkilerde olmuyor. Bizim filmler yani filmlerde gördüğümüz e, geri zekalılık savunması yapıyorlar ya. Hı hı. Bir delilik savunması var. İşte delirmişti, kendini kaybetmişti falan filan diye. Evet. Yani öyle bir yaklaşım oluyor bazen. Ama Filmlerde bile geri zekalılık yok. Burada senin geri zekalılık kartını oynayacağız. Yani. Senin kafanın basmadığını, bazı temel yargılardan uzak durduğunu göstermek için. Yani senin burada geri zekalıdık diye kastettiğin şey Tabii bir değil. akıl hastalığı değil. Hayır, geri Kafanın normal çalışması ama zaman zaman kilitlenmesi, çalışmaması. Kafanın mı? yoksa kafanın her zaman normalden az çalışması yani bu kaptanın tek savunması bence bu deli falan bir anlık bir deli falan değil, değil. Yani yok o, o anlamda kullanmıyoruz yani, tamam geri zekalı ona... yani herkesin bil yani nasıl diyeyim bazı şeyleri bilip bildiklerini birbirine bağlayamamak yanlış sonuçlara varmak yanlış değerlendirmelerde bulunmak kısacası geri zekalı mesela geri zekalı bir örnek verecek olursak sevgili dinleyiciler daha çünkü şeye açılmasın başka yerlere gitmesi çok net sınırlayalım 4234 yolcu e, ile 7 günlük mavi bir tura çıkan e, bir geminin kaptanısınız evet. daha doğrusu siz demeyelim kaptanı bir adam tamam. bu adam e, selam verebilmek için mesela kıyıya baya baya yakın bir yerden e, gitmek için rotasını terk ediyor ve e, kıyıya işte kaç metre açıktan gidiyor. Ee, sadece işte el sallısınlar diye yolcular ve onlara kayadaki karadaki insanlara da selam versin diye. Şimdi bu. Burada yolcuları yani rotasından geri, ayrılmaya biz burada gerizekalılık olarak kullanıyoruz. Yani, yani, rota şey bu. mesela çiziliyor. Bunun basit örneği. Evet. Yeni bir tane delik. bir Dar bir yol var. İki aracın yanında bir alan var. Hı -hı. Senin de bir araban var. Oradan geçmeyi düşünüyorsun. Eee Mantığın sana diyor ki senin arabanın genişliği evet. buradan daha fazla. Yani bu hani biz mesela... Geç hemen diyor yani. Ali'nin almıştık öyle küpler mesela. Evet. Dar yer var ona dar küpü koyuyorsun. Geniş yere geniş küpü koyuyorsun. Çok tamam. seviyorum ben onu, onu. ya yani oynuyor mu hala Ali onu? Artık oynamıyor. Onu bana getirebilir misin? Yarın? Tamam sen biraz bir şey yap. Bir hafta sonu bende kalsın sonra şey yaparım ben. 1-2 yaşında çocuklar yavaş yavaş nesneleri büyüklüklerine küçüklüklerine göre ayırmayı öğreniyorlar. Evet. Ama koca kaptan bunu... Ve bu unutulan bir şey de değil. Tabii. Biz dinleyicilerimiz tahmin edecektir. <gülüyor> Ve de çünkü şeyi öğreniyorlar. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Büyük şey küçük delikten geçmez gibi bir mantığı oturtuyorlar. Ama bu kaptan büyük gemi o kadar şeyde geçer la bu mu dedi acaba? Vallahi bilemiyorum. ya yani? hiçbir şey demeden iyice yaklaşayım Busun ben. Bu söylediğin şey yani bir ee, kendi kendine geçer labu diyen adamın cesaret olarak tanımlayacağı bir şey ya. Ama burada şöyle bir e, hakkında çıkan haberlere bakıyorum. Korkak ve yalancı e, dendiği için hiç o tip bir adamın nasıl korkak? Yapacağı, işte yani ona bakalım. Bir de ne yalancılık yapmış olabilir ki? Geçti oradan mı dedi acaba? E, Geçti mi? Işte. Yan döndü gemi. Dönmedi yan. O sonradan oldu falan demiş. o. Dur bakalım ya. Tam ben aldığımda yandım mı demiş acaba? Öyle bir şey olmuş olabilir. Kıyıya 300 metre yaklaştırmış bir kere. Hı -hı. Francesco ee, Sikettino ee, 300 metre yaklaştırmış Ama şimdi böyle kaptana sen gemi verirsen Yani ne oldu Ne yaptı kaptan Sikettino ne yaptı Vallahi kaptan Sikettino gemiyi de Sikettino yani ne? <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyordun yani Bu kaptandan ne bekliyordun Ya ne yapsınlar abi işte vermişler ya Vermişler yani öyle şeyine mi bakacaklar Zaten tipine baksan Vermen senin gemin olsa bir tipine baksam vermen. Öyle Hakikaten söyleyeyim. Ama. Önce bir kaptana bakıyorum. Kaptan, Kaptan mı diye. diye. Sonra Francesco'ya bakarım. Schettino mu diye. Hakikaten öyle. Telsiz konuşmaları İtalyan basıcısında sızmış. Kaptanın yaptığı telsiz konuşmaları. E, geminin kaza yaptığını bir yolcunun annesinden alan e, sahil güvenlik ekipleri... Kaptanla irtibata geçmişler. Sonun olup olmadığını sormuşlar. Ha yolculardan beri bizim gemi Batı diye arıyor. Bizim gemiye bir haller oldu diyerek. Çünkü Kaptandan tıs yok. Kalabalık da yani 4500'e yakın adam var öyle düşüne gel. Biri fark etmesi diğeri fark eder yan dönen gemiyi. O yolcu ee? da annesini aramış yalnız ya. Nasıl oldu acaba o? Tam yan yatarken annesiyle konuşuyordu herhalde değil mi? Yoksa böyle bir anda anneyi aramazsın herhalde ya. Belki kulağına söylemiştir o kadar yaklaştıysa. Annesi telefonla ya. Annesi telefonla aramış. Annesi başka bir yerde. Ha öyle mi? Tabii canım. Gemide ee, adam var. O annesini... Ben odan her şeyi beklerim de onunla. Sketino'ya Sketino ulaşmış sonra sağ güvenlik. Ee, sorun var mı? Kaptan böyle bir şey yaptı demiş. Ondan sonra makine arası su alırken... ...kaptan Sketino şöyle demiş. Her şey yolunda küçük bir elektrik arızası var demiş. Ondan sonra manevralar yüzünden... <gülüyor> o, ...o sırada Allah Allah Allah diye bir şeyler mi yapıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Manevralar yüzünden iyice yatan geminin kaptanı ikinci telsiz konuşmasındaysa gemiyi tahliye ettik demiş. Ben anlamadım ya. Acaba başka bir dünyada mı oluyor şimdi? Veya gene gerizekalılık devam ediyor. Kaç yolcu olduğunu, olduğu sorusuna bak bak. Kaç yolcu olduğu sorusunaysa o ne demiş? 4500'e yakın yolcu var dedim. Kaç? <gülüyor> <gülüyor> 300 demiş ya. Yani demek ki 300'ünü ben Kurtarırım, çıkarır mı diye düşünüyor. 300'ü çıkarsa zaten yeter mi mi? Ne düşünüyor ben anlamadım. Ondan sonra bir kez daha soruyorum demiş operatör. <gülüyor> Bana gemide kaç kişi olduğunu söyleyin demiş. Bu sefer kaptan ne demiş? Evet. 2-3 kişi demiş. <gülüyor> Operatör ne demiş? Bunun bir de gergin İtalyanca olduğunu düşünsene. Valla ya. ya. Vardır YouTube'da falan belki. Böyle bir belgin. şey olabilir mi ya? <gülüyor> bak bak operatör sahi güvenlikten şöyle demişler. Bir iyilik yapıp, aynen böyle bir iyilik yapıp kaç kişi olduğunu sayar mısınız demiş. Artık yani gemiyi kullanma da diyor. Evet, ne doğru. yaparsan yap ne Bunu halin varsa gör diyor yani. Dümenin başından adamı ayırmaya çalışıyor. Ayırmaya çalışıyor. Batırdıkça var. batırıyor. Ondan sonra kaptan sayamam demiş. Tamam. Kaptan da demeyelim artık bu adama ya. Geri zekalı da diyebiliriz. Tam anlamıyla kelime burada uyuyor ya. Konuşma konuştukça batıyorsun denilen durum işte. <gülüyor> Ondan sonra sahil güvenlik nasıl sayamazsınız demiş. Kaptan yapıştırmış cevabı. Nasıl nasıl nasıl nasıl nasıl demiş. Son oh, oralar geçilmiş. Nasıl sayamazsınız ya demiş sahil güvenlik. Ne demiş Siketino? Çünkü bir filikaya bindim ben demiş. Telsizliği de yanında almış. En başta açıkladığımız gibi gerizekalılığa bir başka örnek. Ondan sonra hemen gemiye dönün Manyak mısınız siz demiş sahi güvenlik. Bu kaptanın en son ayrılması gerekmiyor muydu gemiden ya? Evet öyleydi. Hiçbir Titanic seyretmedi. Ben bile biliyorum yani. Ben bile mesela şimdi gemide olsam kaptan korkusa şapkayı bana takıp atlasa filikaya hı hı. sonuna kadar orada kalmak zorunda olduğumu bilirim. Ya da bir şapkayı birisine... Ya yani ebeleme gibi artık. Şapkadan diyorsun sen yani. Peki nasıl kaptan olacaksın başka? E sen şapkayı taktığın an kaptan, eski kaptanın koluna yapışmaz mısın? Nereye gidiyorsun la diye. Ya yapışamazsın o noktada kaptan sensin. Yapışırsın. Yapışırsın. olarak da kaçan yolcuya yapışamazsın ki. Önce kadınlar ve çocuklar diye ben hemen fırlarım. Ve gemi botuna kadar. En burnunda böyle şey yapar. dururum. Havalı bir şey ondan sonra kaptan e, hemen gemiye dönün deyince sağa güvenlik yapamam buradan yardımları yönetiyorum diye de bir şey uydurmuş yani ben, ben de burada hakikaten... olmasam iğrenç bir herif iğrenç bir herif diyorum ee, çünkü yani hakikaten yalancı, iğrenç bir adam yalancı adam beni ne kadar sinirlendiriyor onu tekrar hatırladım ya şey bu adamın yüzüne sucuk atmak istiyorum ben ki Ege için yani insanın Ege... insana yapmayacağı bir şeydir bu ben hakikaten... de bu adam karşıma çıksa tükürürüm üstelik ey <gülüyor> Yapabilirsen tabi o da mesela benim hiç çok uzak durduğum bir şey ama zaten şu anda kendisi Gülüyoruz Schettino. ediyoruz daha hakikaten hayatını evet. kaybedenler de evet, bazen gerizekalı yüzünden var. Ee, ee, Zaten tutuklu şu anda ee, Karaya çok yakın seyrettiği ve acil durum kurallarını uygulamadığı gerekçesiyle ölüme sebebiyet vermekten tutuklu Yani şey gibi çok büyük bir olay da aynı şekilde biz de hayatımızı çoğu zaman çok da daha zeki olmayan pek çok şoföre emanet ettiğimiz de oluyor Zaman zaman bu da hakikaten de korkutucu bir şey aslında. Bu zekanın ne kadar önemli olduğunu gösteren asgari zekanın aslında ne kadar önemli olduğunu gösteren dev olaylardan bir tanesi ama evet. e, otobüsleri bindiğimizde falan filan, hatta şehrin içinde bile, dur şimdi daha bu daha havada, ellerde olmadığımızı biliyoruz. Bu havada toplu taşımdan şey yapmaya korkutma şimdi insanları bu. Tam tam toplu taşıma şey oldukları olduğumuz daha doğrusu bir dönem geçiriyoruz bugünler. Bugünleri bir atlatalım ondan sonra. sonra Otur Allah'a emanet davalarız. Otop taşıma şoförleri hakkında konuşursunuz. Günaydın. Günay ay ay, dın, dın, dın. Günay, ay, ay Buz gibi bir Ankara sabahında modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ee, biz de gazetelere bakmaya devam ediyoruz. Ee, nerede kalmıştık, nerede kalmıştık diyerek e, şöyle bir çevremize bakıyoruz ve görüyoruz. Bir bakıyoruz Serdar Ortaç. Aa, Serdar Ortaç'ın kumarda kazandığı para ne oldu ne bitti hala okun bir bağlama e, çekilemedi. Ee, bir sona varamadı daha doğrusu. Ee, kaybetmiş o parayı. Onu bir söyleyelim. Haydan gelen Huya mı gitmiş? Yani kumarda kazandığı parayı kaybetmiş. Kimsenin bir umudu olmasın o parayla ilgili. Yani gazetelere bakın uzun uzun haberde e, çıkıyor. Bizim de bir katkımız olsun diye bir tek cümleyle geçelim. Çünkü hala beklentisi olan var ya Serdar Ortaş'ın yani kazandığı parayı. Yani olarak hala Serdar Ortaç'tan beklentimiz varsa zaten Hatay'ı biraz da kendimize aramamız lazım. Diyelim neşemizi bulalım. Bu arada Adel'den bahsediliyor. Ne oldu o bağ bağlandı mı bir yere? olmamış Olmamış. Olmamış <gülüyor> diye bağladık ama Eurovision için diyorsun değil mi? Hı hı. İngiltere, ya bir anket yapılmış İngiltere'de. E, kim gitsin kim gitsin diye. E, Adel ismi çıkmış. Sonra Adele sormuşlar. Yok ben gitmek istemem doğrusu deyince konu kapandı. Gideyim ya demiş, Konserler veriyor. Çok güzel de para kazanıyorum demiş. Benim bildiğim öyle oldu yani. Ben gitmek istemem deyince konu kapandı. Birden soğudu yani. Ama... Yani sonra tekrar sordu aslında gitsem mi falan deyince tekrar şey oldu mu konu açıldı mı bilmiyorum. Sertap Erener'in gittiği yıldan sonraki yıl yani Athena'nın katıldığı yıl Radiohead'in katılma ihtimalinden evet, bahsediyoruz vardı, gene baba. böyle ee, bunlar hep şanslı Adel'in gitmemesi. Bu arada ben pek çok kez arabada sana ifade ettim ee, yayında da ifade edeyim ee, bu kayıtları geçsin Adel'den sıkıldığını açık açık ifade eden ilk kişi olarak. Evet ilk insansın. ...hakikaten yeter artık yani... ...tamam çok güzel şartlar... ...doz aşımı mı oldu acaba? Çünkü sen Galiba. Zaz'dan bile e, sıkılmadın hala... ...hala hazırda da sıkılmış değilsin... Evet. ...yani Öykübelk'ten sıkılmadın... ...bak sıkılmadın sanatçıları sıkılmadın, söylüyorum... Sıkılmadım yani, ayaktayım... <gülüyor> sıkılmadı. Bu ...neden bunlar aklımda? Çünkü e, Zaz, Öyküber bunlar da mesela... ...hemen anında e, sıkılmıştım ben ve... ...çevreme bakıyordum... ...yani acaba kim sıkılacak... ...sıkılsa sıkılsa... ...ege olacak? sıkılır e, diye düşünerek bakmıştım... Aylarca devam etti senin ona hayranlığın. Öykü Berk şarkılarında böyle, böyle böyle böyle dans edişlerin aylarca sürdü. Benimle yani geçtiğimiz aylarda Öykü Berk ayrıldı diye. Yasın. Yasım. Kaç gün y yayıncılarımıza gelmedi. hiç belli etmemeye çalıştım. Hep içime attım ama yani e bir noktada da ben ağladığımı hatırlıyorum. Ya. Yayında mı ağlamıştım bilmiyorum. Onun yani da... benim için Gülçin'in hepsi grubundan ayrılması neyse Ege için de Öykü Berk'in Ama ayrılması öyleydi. Artık yani bir espriye ihtiyacı var. Çok güzel sesim var. Çok duygulu şarkı söylüyorum. Tamam çok güzel şarkılar. Yeter. Berk'le mi acaba şey yapsalar? Gerçi benim derdim Adel'le değil Adel herhalde. Berk. Adel çalınmasıyla mı ilgili? Bilemiyorum ki ne, senin derdinin ne olduğunu. Bilmiyorum. Yani Belki de sadece Adel'den sıkıldığını açıklayan ilk adam olarak bir yere varmaya çalışıyordu. Keşke başka bir şeyden Olabilir. sıkılsaydın o zaman bir yere varmaya. Çünkü yani aşağı yukarı aynı şey olacaktı ya. Yani Adel ne kadar güzel şarkılarını söyle yani. Her şey normalde ne bir kadar... bundan mı sıkıldın diyen adama da cevabım yok henüz. Yani onu da söyleyeyim. O konuda cesur bir şekilde söyleyeyim. O soruyla gelmesinler bana diyorsun evet. yani. İyi. Ee, o zaman e, madem bu açıklamanı da yaptıktan sonra... E, Çinyum'a gidebiliriz. Çinyum. Çinyum nedir Çinyum? Çin yumurcakları. Çin yumurta sanayi. Çin yumurtası. Tek kelime Çinyum. Çinyum. İleşik kelime. Sekiz <gülüyor> harfli. Bir dakika Hep böyle mi anlatayım <gülüyor> sana ya? Dakika, Bazı ihsan. şeyleri anlaman için... Ee, Çin altı harfli iki heceli Çin yumurtası. Çinyum mu dediniz az önce? Çinyum. Evet. Ha, Çinyum ya, nasıl aklıma geldi de altı harfli <gülüyor> bir kelime. Evet. 600 puan. <gülüyor> ha, dünyadaki e, her ürünün taklidini biz yaparız diyen Çin bu sefer de yumurtayı taklit etti. Taklit etti. Dediğim, aynısını yapmış ya. Yani ben şimdi şöyle bakıyorum. Vallahi aynısı. Nasıl, kim yumurtluyor onu? Zebralara mı yumurtlatılar? Ee, şimdi kurs yapılıyor. Bunda kurslarda yumurta <gülüyor> yapılıyor. Yani öyle yumurta falan filan gibi bir şey yok. Ee, parafin. Tamam. Biliyorsun parafini. Evet. Mum tipi bir şey. Ve jelatin. Tamam. Ama bu jelatin de e, kemiklerden yapılan jelatin. Hayvan tamam. kemiklerinden yapılan jelatin. E, bunlardan uygun şekilde karıştırıyorsun. Evet. Bunun kursu var zaten. Çin'de biliyorsun her şeyin yapılma kursu, kursu var. var ve fabrikası var. Bu kurslarda da herhalde 3 yaşında çocuklar gidiyor ki 4 yaşına geldiklerinde iş gücüne katılsınlar. <gülüyor> Tat ve şekil olarak gerçeğinden <gülüyor> ayırt edilmesi çok zor demiş. İmkansız. Ee, ve e, yumurtanın maliyetinin e, kaçta kaçı olabilir bu Çinyum? Yani şimdi, aynısı ya aynısı diye düşün. Yani, bir ülkede... Bir ülkede Hı. iş gücü o kadar ucuz ki tavuktan bile daha mı az kazanıyor insanlar? <gülüyor> Bakayım. Bu, bu tavuk benden daha yok pahalı. Yok ya artık üretir. kurs kurs bunlar. Hobi olarak artık yapılıyor yumurta falan. Yani mesela onun yeri neden tavuk yapılmıyor kurslarda? Tavuğu Çünkü yani tavuk Pahalı da... Yok pahalı falan değil. Aynı şey onun yerine. Dört kişi koyarsın. Bir kişinin yapacağı için dört kişi koy, yapar yani. Öyle bir pahalı falan yok. Ama yani bu bir hobi. Ya yani yumurtayı yapmak daha iyi yani. Daha iyi. Tabii ev yumurtası. Yani ne olduğunu biliyorsun. Çünkü yani nasıl altın yumurtlayan tavuğu öldürmek e, hikayelerle bize saçmalık olduğu anlatıldı. Bu şekilde yapacağım bir şeyine yani ulaşacağın noktada tavuk olması da aynı şekilde saçma. İşsiz güçsüz bu da adamlar. Hikayelerle anlatılacak bize yakında. İşsiz güçsüz adamlar yumurta yaptığı zaman bu zaten free range oluyor çünkü bu adam Zaten bütün gün boş zaman... boş dolaşıyordu çünkü yani serbest serbest köy toğu, dolaşabilir köy toğu yumurtası oluyor yalnız gezen tavuklar serbest gezen tavuklar köy, köy toğu tadını vermez yalnız ben onu söyleyeyim öyle jelatinle meletinle vermez, ee, vermez istediği kadar bu adam öyle demek ki de, e, kendi kabahatlerini yiyip yumurta yapmaları lazım köy toğu yumurtası çünkü köy toğu ne yiyor kabahat oluyor. yiyor evet. <gülüyor> kabahat hesapla yine oraya geldi ee, ama 3'te e, 1'iymiş bir yumurta fiyatının yaklaşık üçte biri fiyatına mal olabiliyormuş bu kurslardan elde edilen yumurtalar Çin yum aman Çin yuma dikkat diyoruz Çin dikkat diyoruz burada bir şey var bir fotoğraf var acaba bu Çin yumu yoksa bir yumurtayı gösterip bunun gibi bir şey mi dediler onu tam anlamadım ama birazcık küçük oluyormuş sadece olsun canım o kadar da artık gerçek tavuk yumurtasında da bazen küçük oluyor. Düşündüğünüz zaman. Organik olduğunu da oradan zaten. Oradan anlıyoruz. Anlarsınız. Aman karıştırmayın. Organik diye çin satmasınlar size. Biz organik demiş. yumurta almaya başladık. Hı. Daha hangisi hangisi kağıtın çat... dışında ne faydası var bilmiyorum ben. Çatların içinde satılanlardan mı? Kağıdın içinde evet. Böyle karton karton, değil de... karton içinde. Yok karton içinde. Ha karton içinde. Nedir yani şimdi o, organik tavuğun yumurtası mı organik yumurta oluyor? Ben bir şeyden organik Bakayım. olduğunu alırken de ne... 2012 yılında sorulacak en güzel sorulardan biri organik. Tavuk mu organik tavuk mu besleniyor? Organik yoksa yumurta mı organik? Yani zaten diğer yumurtayla ne farkı var onu, onu da bilmiyorum ben. E, organik tavuk çıkmasına imkan veren yumurta işte. Organik yumurta. Ya bir tavuk ilk çıktığı zaman yumurtadan zaten organik değil mi? Olur mu? Daha yeni doğdum falan demiyor musun? Olur şey? mu? Yeni doğsun ama senin... Senin kim? Yani nasıl, Baban kim? <gülüyor> nasıl ortamda? <gülüyor> nasıl ortamlarda büyüdün sen? O, oldun sen diye sorarlar. Tavuk çiftliklerinde böyle şeyler var. Aynı çiftliğin hem normal yumurtası var hem organik yumurtası var. O çiftlikte böyle organik tavuklar şey mi yapıyorlar? Siz ne güzel yemiyorsunuz biz evet. organik olalım diye Irkçılık kendi kabahatimizi yiyoruz diye Tavuklar şey. arasında ırkçılık çok meşhur bir şeymiş benim bildiğim kadarıyla. Hem kendi aralarında hem de Doğru. E, insanoğlunun bakış açısı yazık. Yazık yine yazık. Yazık. Maalesef. Yani öyle bir şey öyle bir durum var. Çok siz teşekkür ediyorum. Ne, ne kadar? Fiyatı farklı mı? Farklı bir buçuk katı. Onu da dert ediyorum vallahi. Nerede kullanıyorsunuz yumurtayı? Yani böyle rafadan da. Sek yiyor rafadan şey. yoksa evet. böyle bir sek olarak. Sucuklu yumurtayı o zaman fark etmeniz lazım canım organik yumurtanın şeyi var. Yani vardır da ne faydası var yani organik olarak? Bana ne faydası var? Sen faydacı o? yumurtacı olarak. Onu düşünecek onu bol, bol bir tamam, olacak. O da bir O da Da... Buyursunlar efendim. Nize nize e, şarkılar diyoruz o zaman. E, şimdi dün e, Altın küreden bahsettik bahsettik ama dün sabah yayınımızda. E, ama dün gece de bir e, ödül töreni oldu. Siyat Sinema Yazarları Derneği'nin e, ödülleri dağıtıldı. Ondan neden hiç bahsetmiyoruz acaba? Neden, neden yani hiç bahsetmiyoruz? Neden hiç bahsetmiyoruz? Yani Nuri Bilge Ceylan ödülleri topladı gitti. E, bir zamanlar Anadolu filmi ağırlıklı olarak ödülü aldı. Ee, ağırlıklı dediğimde en iyi film ödülünü aldı en iyi yönetmeni aldı, en iyi senaryoyu aldı ee, Siyah yayınlandı mı? Yayınlandı mı televizyonda ne demek? Daha önce yayınlanıyordu ya canlı Ha yok dün yayınlanmadı, dün Twitter'dan takip etme şansımız oldu Twitter'dan kanal almamış Yok hayır verilmedi dün, yani dün Bir zaman MTV yayınlıyordu evet, evet, evet veriliyordu, acaba kardan dolayı falan mı? Yok zannetmiyorum <gülüyor> Çünkü birileri ödüllerini almaya gidememiş trafikten. 40 yılda bir ödül kazandık onu da almaya onu da gidemedik. Alamıyoruz. Allah belanı versin arabayı bakıma sokmadın diye kavgalar olmuş Ne kadar güzel Türk filmleri var. Onları e, öğrenmiş olduk. Hakikaten Türkiye'den filmlerimiz e, bakıyorum. Saç. E, en iyi kadın oyuncu mesela Saç'tan Nazan Kesal e, almış. En iyi erkek oyuncunun da e, yine Saç filminden Ayberk Pekcan. E, sonra Atlı Karınca e, ödülü e, filminden en iyi erkek oyuncu performansı yine e, bir ödül var. E, pres filmi en iyi yardımcı hiç kadın oyuncu. Hiç bilmeyi de duymadık. Galiba bizim Duyduk canım niye duymayalım? Ben presi duymadım. Atlı önce hiç duymadım. At Sacı da duymadım Saç mı, saç mı? İlk sen başarırım filmiydi galiba Atlı Karınca. Evet Mert Fırat'la beraber yaptıkları film. Saç canım saç. Bildiğimiz. Bildiğimiz saç. Ee, ondan sonra Bir Zamanlar Anadolu yine en iyi yardımcı erkek oyuncu Ercan Kesel almış. Ailecek bak karı koca almışlar ödülleri. Ne güzel. Ne kadar güzel. Ee, sen izlemedin değil mi Bir Zamanlar Anadolu'yu? Hı izleseydim. Keşke izleseydin. Ne kadar, e, ne kadar büyük bir kayıp. Ben sana söylemedim mi git şu filmi izle diye. Evet bağırarak söylenin hem de. Keşke bağırma Tek ya. Keşke ben de bağırma. inadına gitmedim. İşte ne bağırıyor bana ya, ya falan dedim. Bürge ile konuştuk onu. En iyi sana... Ezdirme kendini dedi çok. <gülüyor> en Ezdirmeyeceksin sana... kendini. Tamam dedim ben de. Evet ama işe yaramış. Ezdirmeyeceksin diye bağırınca ben de tamam dedim. Ya bir ezdirme kotam var onu geçmemen iyi. Evet yani. En iyi sanat yönetimi Dedemin insanları Haluk Ünlü. Ee, Çağınırmağın filmi Dedemin Hı -hı. insanları biliyoruz onu. Ondan sonra en iyi yabancı film Separation almış. Evet. Aa gene aldı Oradan ödülü. Oradan ödül almaya gelen kimse oldu mu acaba siyat ödülü töreninde? Dağıtımcı firması falan belli mi? E -Separation, onu Oradan hemen yani belki şeyden Hollywood'dan dönerken Türkiye'ye uğrayıp mı İran'a geçti yönetmenler? Çünkü bir gece önce Altın şeyde edildi. bir gece önce. Çok da şık bir konuşma yapmışlar. E separation yani bir ayrılık almış. Ondan sonra en iyi belgesel ekip ucu olmayan şehir. E, ...falan filan. Ama genel olarak bir zamanlar Anadolu'da ödülleri topladı. E, ödü, töreni göremedik. Töreni görsek... Bir... Töreni göremedik. Tören için çok da şaşaya ihtiyaç yokmuş. Yani şeyi görünce... Golden Globes'u görünce... ...şimdi Golden Globes... E, ...ne derler... İşte ...altın kürelerde... ...salon da zayıf. Zayıf derken menü mü zayıftı diye. Yani otel salonunda yapılmış bir şey ya bu. Hep evet. Söylüyor. Ne Hollywood... E, Oteli. Hollywood Merkez Otel diye geçer. Hollywood Merkez Otel diye geçer. Hollywood Ballast diye geçer hatta. Hı. Yani böyle bir Kodak Tiyatrosu gibi dev görkemli bir tiyatroya da ihtiyaç yok. Güzel bir içerik yani e, ne diyeyim Oscar'lardaki şov gibi bir şey de yok. Hani Oscar'lardaki herkes mantar oluyor falan film şarkısı sahnede helikopter iniyor ondan sonra o çıkıyor falan filan bir numaralar oluyor ya yani ta taklalı şeyler. Yani burada da olur canım takla olsa yine takla. Abi Golden Globes'da takla yoktu yani. Hiç, Şarkı, markı falan bir şeyler de yoktu Tamamen kişilerin esprileri üstüne yapılmış bir geceydi Biz doğru, de gerçi, evet. onu da yapmıyorlar Yani bu prodüksiyon eksikliği de değil Yine vardı canım espri Şey varmış ben ne, tam Golden Globes'ta mı espri var? Yani, Siyatta da Engin Altan Düz Yata'nın konuşmaları verilmiş En büyük espri Geceye damgasını vuran. Sen yakalamadın o tabi bir eleştirmenler hakkında konuştu ya Engin Altan Düz Yatan. Bilemiyorsun. Yani. O espri köşesinde o verildi uzun uzun bildiğim kadarıyla. Ee, yani tabii öyle inmeli zıplamalı falan espriler olmuyor. Yani altın ama küresinde. bundan önceki törenleri televizyonda izleyenler de törenin zayıflığını da altın portakalın da zayıflığını hatırlıyorsun böyle bir evet. şeyle. Hmm. Yani hem tören güzel olmuyor ondan sonra da ilgi olmuyor diye de insanlar şey yapıyor. Güzel bir merakla beklenen bir şey olsaydı mesela Golden Globes'da da bundan önceki yıllarda hiç merak ettiğimiz bir şey değildi artist gün gazetelerde okuyorduk ama bir yürek iğercaybaşı'nın gerilimiyle kime laf sokacak falan diye bir heyecanla izledik. Burada da aynısı olabilir mi? Ödül yani töreni dediğin şey belki televizyon mantığına çok uymaz diye e, düşünülebilir ama Altın Küre ve Oscar'a bakınca da hepileri de, de öyle izliyoruz. De öyle izliyoruz. E, gayet de ödül töreni olarak sunulan bir şey de televizyonluk, televizyonda gideri var. En sıkıcı tarafı ödül alanların konuşması. Onun dışındaki şeyleri hakikaten zevkli izliyorsun. işte sonunda müzikle bağlıyorlar zaten. Müzikle şenlendiriyorlar. Ödül alanlar da konuşmalarını ertesi gün insanlar izlesinler YouTube'da falan diye. Onlar da espriye gayret ediyorlar. Evet. Yani ben kuru kuru anama babama, bacıma teşekkür edeyim dersem kimse böyle izlemez bir daha. Biraz espri için. yapayım diye. Böyle bir rating derdindeler. O zaman güzel bir şey oluyor. Öbür türlü çıkıp... Kuru kuru... E e e e e e e <gülüyor> Bir de yani zoraki konuşanlar var ya. <gülüyor> Mağaralarda goblinler seyreder yani <gülüyor> Diye mi de bilmiyorum Bir de zoraki konuşanlar var Espri yapayım derdini olanlar var da Bir de zoraki Yani ben dün e, Martin Scorsese'nin konuşmasını dedim mi Oturun oturun falan diye yükü çıktı böyle sahneye. Martin bir ay ayağa kalktı herkes alkışlamak için. Ne güzel yemeğimizi Otur, yiyorduk diye ya. oturuyor ya. Oturun Allah aşkına oturun falan gibi. Böyle. Hakikaten bir yaştan sonra o Hollywood yıldızlarının daha doğrusu artık ne diyelim Hollywood'un ee, dev isimlerinin ödül için sahneye çağrılması onlara eziyet. E, tatlı, geliyordu, şey. tatlı geliyordu tam tatlı geliyordu tam tatlı geliyordu ödül verdiler ya falan Aynı şey mesela Dustin Hoffman'da da ben hissettim. Yani bir espirimi ben yapayım vereyim gideceğim zaten. Orada falan zaten konuşmasını yaparken Dustin Hoffman gözü masadaydı garson toparlamasın diye. Zaten söylemiş karısına söylemiş. Tatlıyı verme demiş. Verme. Ben yani onu yiyeceğim demiş. En sinir olduğu şey Dustin Hoffman'ın benim bildiğim kadarıyla Yemeğine. götürülmesi. Yemeğine Herkes sinir olur Atılması atılması. Sevgili Dustin daha da sinir olur. Peçete sarıp götürenler vardı şimdi burada şey yapmayalım. George Clooney mesela çıkınca bütün elinden gelen bütün... Elimden gelen bütün espri budur diye bütün esprilerini yaptı. Baston kimin bastonuydu? Brad Pitt'in. E, Brad Pitt kendisi bastonsuz çıktı. Bastonu George Clooney'ye mi verdi? Bastonsuz Baston versene espri yapacağım mı? Yok ya almıştır George Clooney. George Clooney biliyorsun... Afacan yani Afacan demeyeyim de ne denir ona kocaman adama da afacan denmezdi. Ne denir? Şakacı. Şakacı mukallit, ha. Mukallit, mukallit. <gülüyor> Almıştır masanın arkasından. Biz zaten Red Pit'in şeyini aldı Bastonlu. Bir de ben dün izlediğim kadarıyla şeyi Keşke aldı. Keşke Ancelino Joel'in kafasını alıp çıksaydı. E, koca kafa olarak çıktım. O zaten sürekli geziyor, yanımda gezdiriyor onu da. Eee şeyi aldı. Melly Strip'in gözlüğünü bir ara aldı. Ha onu da bir vermeye çalıştılar. Veremedi sonra. onu da. Onu Niye? Utandı mı acaba sahneye? Esprim yok. Şimdi çıkacağım ama esprim yok diye mi çıkmadı? Vermedi kadıncağıza. Verselerdi gözlüğün. George Coyne'nin oturduğu yer tam en ön değildi ya. Hı. En önde bir adama verdi. O adam da zayıf kaldı. Şey yapamadı. Sahneye çıkıp göz, o adam... gözlük verecek espriyi bulamadı. <gülüyor> İpini topladı gözlüğün çevresini cebine koydu. Ya şimdi çok saçmalıdır diyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi ki versin. Neyse yani e, espriyi yapan yapan. Bazılarının kendisi espriydi. Mesela 15-20 kilo olarak sahneye çıkan ünlüler vardı. Evet hakikaten. Fark ettim de. mi bilmiyorum. Mesela e, bunun kafası ne kadar çeker ki zaten diye konuşulduğunu ben biliyorum. Angelina, Angelina Jolie'nin Jolie bence şu anda en büyük derdi kafasının ağır çekmesi. Yani belli bir kiloya inmeye çalışıyor. 22 kilodur 23 kilo mudur bilmiyorum. 15. Kafadan veremiyor ki. Kafadan nasıl vereceğim efendim kemikleriniz. Diyor, o bademleri o yemeyecektin. O mesela bir, bir günde 3 badem yiyor benim bildiğim. Onu 2'ye indirmesi lazım. lazım. Toplam yani başka bir şey yemiyor. Ve de sıvı alımını durdurması lazım ki muhakkak. kafa o zaman böyle yavaş yavaş süner. Ve muhakkak uyması gereken bir şey daha Angelina Jolie'ye balkona çıkmasın. Balkona çıkmayınız Angelina Hanım. Çünkü bu kafanız ağır çeker. Bir, hafazan Allah düşüverirsiniz. Birilerinin bir şey söylemesi lazım. Bunlar dünyanın güzel kadınları olarak geçen kadınlar bu, bu kadar zayıflığın hiçbir güzelliği olmadığını niye söylemiyorlar yoksa tam tersine öyle diyorlar ama aslında en güzel bu mu diyorlar tam tersine bir şey pompalanıyor zaten yani biz bu konuya çok geç girdik ama zaten şu anda Hollywood'un e, yarısı falan değil tamamı öyle 1-2 kişi var normal olan onlar da şişko görünüyor benim anladığım kadarıyla mesela Kate Winslet'in 38 beden olduğunu Biliyoruz ama çıktığı Anoreksis zaman... Anoreksiklerin yanında... ...dendiğini de. biliyoruz. Yani o yüzden çok uzun süredir... pompalanan şey bu. Angelina Jolie de son noktası artık canım. Yani saçlarını... O şey öbür kız da öyle. Kes... Ne, Neydi o kadınladı? Hala aşağı yukarı hep öyle. Madonna da öyleydi. Dün gördüğümüz kadarıyla. Öteki şey var... Mila Kunis miydi şeyde oynayan? <gülüyor> Natalie Portman'la beraber evet. oynayan. O da, mı o, da, o da tabii öyle. Yani... Nasıl kilo verebilirim nasıl kilo verebilirim boyu da zaten çok uzun Ama değil. Ama bir estetik kaygıyla değil sadece bir kilodan o, bunu şey yapıyorlar e, yani hedef, ne bileyim 50 o. kilo var Hı -hı. 50 kilodan kendi kilonu çıkarıyorsun Hı -hı. farkı kadar para mı veriyorlar sana? Valla herhalde öyle people falan öyle bir şey yapıyor çünkü people'un o Veya şekilde. 30 kilodan daha az olduğun sürece ne kadar atsan o kadar ağırlığınca altının tam tersi mi? İşte, yani ne tip bir ödeme yapıyorlar bilmiyorum ama dayattığını ve e, pompaladığını biliyorum. Yani çok kilo almış falan dediklerini biliyorum. Yani 25 kilo olan kadınlar için son dönemde çok kilo almış çok kilo dendiğini e, internet sayfalarından, magazin dünyasından, Hollywood dünyasından biliyoruz. O yüzden de e, en çok Kate Winslet'in hastasıyız. <gülüyor> Onu da söyleyelim. Yani... Ne kadar güzel elbiseler, ne kadar güzel tuvaletler, ne kadar güzel kıyafetler vardı. Elbise ağır gelmişti ya. Yani şeydi Ancena bu Ancelo Jolie. Çok ağır geliyor elbise, yürüyemiyorum bunun içinde Ne kadar bunun ağır. bir buçuk kilo. Çok, çok. Ne koydunuz bunu içine, demir mi bu? Başka giyebilecek bir kıyafet yok zaten herhalde Ancelo Jolie. Yani o Ancelo Jolie'nin dün kadar çocuğu var. Bu çocukları kucağına aldığı zaman çocuklar şey demiyor. Kafam diyor ana, kafama diyor tahta gibi kolun demiyor mudur? Diyordur ya demez mi? Ondan sonra da de niye bu çocuklar babacı oldu? Korkuyorlardır. E adam, yumuşacık yumuşacık adam bütün çocuklar gider onun kucağında oturur. Boğacaksın beni diye korkuyorlardır ya. Sadece Anjan Uzzoni değil aslında. Nicole Kidman da öyle. Ee, şey de öyle. O Güney Afrikalı Hansard'in adı neydi? <gülüyor> Charles Theron. Charles Theron da öyle. Benim korktuğum kadın da öyle. Tilda Swinton mı? <gülüyor> Doğru Tilda Swinton da öyle. Tilda Swinton. O yüzden zaten yemekli yapıyorlar. Ama ben. kimse bir şey yemedi ki e ben, tamam, kim, bir, Hangisi yesin? Bir, bir George Clooney'yi gösterirken arkada bir adamın Tanımıyorum o adamı da O adamı bir şey çiğnediğini gördüm ben O yani kadar. Yani şey diye ya, Angelina Jolie Garson'a Benim badem son Badem iptal edelim Onun yerine bir tane daha leblebi alayım ben Bir dedim. Antre olarak Leblebi yediyse zor. Tabi canım Cebinde getiriyormuş çantasında getiriyormuş Leblebi dedi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm Sabahlar devam ediyor sevgili sanatı severler buyursunlar Oktay Bey neler oluyor neler bitiyor Aa, Bohçanızdan ah. bakalım bu sabah bizim için ne çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> ya Ege'l <ay>, <gülüyor> pusul sen Ay Amerika'da moda haline gelen ne ayağı çılgınlığı Deve ayağı Deve ayağı gün geçmiyor ki bir çılgınlık çıkmasın Amerika'da <gülüyor> Ne ayağı çılgınlığı Amerika'da Küza ayağı. <gülüyor> hayvan mı hayvanları bırak ya niye sen hayvan? Öyle bir şey olsa toynak derim. Yani toynak mı diyorum ben? Yanlarında taşıyorlar diye düşündüm. Hayır ya toynak. Küza ayağım Ayak... evden çıkmıyorum. Hayır kendi ayaklarını o ayağa çevirme. Eee, dö dönderme teknolojisi, eee. ne ayağı olabilir? Kimin ne ayağına ayağı. özeniyor? E, Amerika'da ünlü birinin ayağı mı? Ünlü, bayağı ünlü. Ayaklarıyla ünlü olan sanatçımız. Yani çok öyle. Mesela ayaklar... el desen ben Ferhat güzel acaba? Ha. Orada herkes ellerini büyütüyor doğru. falan gibi bir şey mi yapıyorlar? Ya, kulak desen İzzet Yıldızan diye düşünürüm ben de. El desek doğru, evet. Ama ayağıyla tanınmış Ayak... bir ünlü yok. Ya, uluslararası bir e, kahraman Risk bu. His desen Nilüfer mesela. Çok enteresan yani onu, onu ben... Bilmiyor muydun sen onu? Cık. Aa öyle geçer. Türkiye'nin en güzel disk kapaklarına sahip sanatçısı Aa, diye geçer. Onu da yazayım ben bir kere. Ben mesela benim listemde... E, Best of dişler, yapacaksan mesela diz kapağı belli. Dişler belli benim listemde. Kim? Ömür Göksel. Ee, ondan sonra... Ömür Göksel'i ben sana söyleyeyim. Yani şey ne derler katalog varsa eğer... Ne bileyim bu... Ne diş deniyordu bunlara? Beyaz diş. Beyaz diş kataloğunun ilk sayfasında en ucuzu Bu <gülüyor> Bunu yapalım mı? Efendim isterseniz birkaç sayfa daha çevir. Yok bunu yapalım. <gülüyor> yani e, öyle. Angelina Jolie ayağı. Ya bırak, bırak o Brad Angelina ayağı. Jolie'nin ayağını. Hobbit ayağı. Hobbit ayağı dedi. Olur mu Hobbit ayağı olur mu Ege ya? Niye sıcak tutar ya? Şimdi keşke hepimizin hobbit ayağı olsaydı. Neyi sıcak tutar ya? Ayağı sıcak tutar. Şu ayağı anda sıcak senin... tutmak için hobbit ayağı mı senin... yaptıracaksın ayağını? Şu anda hobbit bir... ayağın olsa ne kadar rahat ederdin? Olur mu? Yüzey alanı daha geniş olduğu için bilakis daha çok üşürsün. Bunlar Yere basınca kalınlı daha üst çok kıllı oluyor, altı kalın oluyor. Çok rahat ediyorlar Hobbit'te. Altı kalın ayaklı arkadaşlarımız hobit. Sen ya. Yüzüklerin Efendisi'ni hatırlamıyor musun? Dağlarda, tepelerde dolayısıyla Bir kere ayağım üşüdü falan demiyorlar. Ya da. o hobbit sana şimdi getirir çakarsan hobbit ayağını sen üşürsün. Sen hobbit değilsin çünkü. Böyle ayağım olsun. Bu yaştan sonra ayak çaktıran adam diye de geçer <gülüyor> ismin ondan sonra. Sindirella ayağı ya biraz Aa, kibar ol. Sindirella ayağı da güzeldir. Sindirella ayağı yaptırıyormuş herkes. Nereye Sindirella ayağının özelliği ne? Ee, ayak parmaklarının uzatılması ya da e, kısaltılması. Yani optimum seviyeye. Ayak parmaklarının eşitlenmesi ve optimum uzunluğa getirilmesi. Sindirelli ayağının... E, Üvey kız kardeşlerinden küçük olduğunu biliyoruz ama onun dışında başka bir özelliği küçük, yok. Küçük tek kelimeyle anlatılması için seçilen bir kelime e, aslında e, çok orantılı. Orantılıdır. Yani, Ellerim e, ayaklarım çok güzeldir der. Mesela avuç içine aya deniyor ya. Hı hı. Ayak tabanı ne deniyor? Konsol. Teşekkürler. Ee, Ankara Üniversitesi Tıf Fakültesi Plastik Cerrahi Konstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi... Ankara'da mı yapılıyormuş bu? Profesör Doktor Zeki Can. Amerika'daki... E, Amerika'daki şey değerlendirdik. ile ilgili burada evet. değerlendirdik. Zeki hocamız konuşmuş. Sindirella ayak estetiğinin, ayak parmaklarının boyunun uzatılması ya da kısaltılmasına ilişkin bir operasyon olduğunu anlattı. Hocam, evet. Parmak evet. uzatmayı nasıl yapıyorlar ya? Bütün ayakkabılar pantuç olmuyor mu o zaman? Kısa, mesela... Ee, parmak uzatmayı mı dedim? Aha. Diğer mesela olması gerekenler uzun olan ayaktan alıp oraya eklemasyon tipi bir şey. Herhalde. Hmm. Ya da ayağın ucuna kemik ilave edemeyeceklerine göre silikon yapıyorlar belki parmak uçlarına. Silikon olmaz ya tutmaz. Silikon tutar mı? Sen şey silikon mu? Musluklara koyulan silikondan bir şey yaptın. <gülüyor> o değil mi benim duyduğum ilk silikon? Çünkü. Hayat botoksu belki de. Olabilir. Can e, Zeki Can yani hocamız Ayakta yapılacak bir cerrahi operasyon vücut dengesini bozabileceğine tıbbi bir gerekçe olmadıkça estetik kaygılarla bu tip operasyonlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekmiş. Keşke şey deseydi. Hayır ben yaptırın derim bu işten sonuçta ben para kazanacağım diye konuşsaydı. Ama çok nezih bir insan olduğu için öyle dememiş. Bozabilir demiş dengesi. Dengesini bozar demiş. Ama zaten dengeniz bozuksa ki bunu ciddi ciddi gündeme getirdiğine göre bir denge sorunu var bu insandan. Ama yani dengeniz bozuksa... Her şey bitti çünkü bir tek ayağım kaldı diyen adamda vardır bir denge şeyi. Orada da e, şeye bakmak lazım Denge bu. Bozukluğu... Bir ayağa bakmak lazım bir de dengeye bakmak lazım Denge mi diye denge mi onu mu değil Denge bozukluğu ayaktan mı kaynaklanıyor ona bakmak lazım yani Başka bir şeyden de kaynaklanıyor olabilir Denge bozukluğu ayağı, hiç, ayağı oynayınca bu sefer iyice dengen şaşar Zaten bozuk olan dengeni Katmerli bir şekilde bozarsın Demiş yani öyle dememiş de Demeye getirmiş kesinlikle uygun değildir demiş Yürüyüşün bozulur demiş Ayağınıza dokundurtmayın demiş bir de Özellikle insan huylanır o yüzden <gülüyor> yapıyorlar. Onu demiş. <gülüyor> Hasta huylanmasın diye hemen tezi veriyor. da başka bir hocamız demiş. Ee, o da demiş ki görsel olarak ve ağrı ile ilgili çok sıkıntıları yoksa ayaklara dokundurtmasınlar. Ee, bunun yanında daha sağlıklı ayakkabı tercih edilmelidir. Ayağa yaptırılabilecek en şey mesajmıştı diye. Ayağa yaptırılacak en güzel şey yıkama. Güzelce bir yıkama. Yıkadıktan sonra yalnız kurulamayı ne yapmıyoruz? İhmal etmiyoruz. İhmal mantar yapıyoruz Mantar olur çünkü hafızan Allah e demiş. Ee, Uzmanlar. Ve, ve tabii ki bol bol masaj demiş. Tabii ki. Yani ameliyat yerine bol bol masaj yaptığın yeri gelir demiş. Kendiniz masaj yapın ayağınıza demiş. bu da işte onu. Tabii. Anam mesela, anam anam diyor. Hayır şöyle oluyor mesela bir süre elinin üstüne oturuyorsun. Hı hı. Ondan sonra ayağına masaj yapıyorsun. Ellerin karıncalandığı için. Karıncalandığı için. için kendi elin gibi değil yapmıştı başkası yapmıştı masaj yapmış gibi Ve gerçekten. onun tadı bir başka demiş. Brezilya masajı dedikleri şey. Onu kimse dememişti. De. Bir uzman der herhalde. De, diyen yani. çıkar canım bunu. Diyen gitti demiş uzmanlar. Başka bir son haber alalım. Oktay programı kapatmadığınız için. Allah derece. Allah Şöyle son haber son haber ne? Müjde, müjde olsun neşbe olsun, haberi... olsun. Herkesin hayattan beklediği haber olsun. Hayattan beklediğimiz haber belli. Ne beklediğimiz belli. Doğru düzgün beklentilerinizi tekrar gözden geçirin demiş herkese uzmanlar. Londra merkezde Ekonomik İlişkiler Enstitüsü parayla saadet olduğunu açıkladı. E onu zaten açıklamışlardı. Yo bilimsel değildi bilimselliği mi? miydi? Yok. Bir bir kısım e, adamlar parayla saadet olmaz. En önemli şey deyip o boşluğu dolduruyordu. Kaç parayla Biri saadet oluyormuş? Ol, o o miktar verilmiyor. Kişiye göre değişir. Nasıl mükemmel ayağın ölçüsü verilmiyorsa az önceki haberde mü, burada mükemmel da, meblağ ölçüsü de verilmiyor. Verilmiyor ama e, mutluluk mutluluk istatistikleri için e, para harcanıyor ama bunlar hiçbir eee yaramıyor. Önemli olan e, bu mutluluğu yani o, o istatistiğe vereceğim parayı demiş halka dağıt demiş. Sürdürülebilir mutluluk için düzenli gelir lazım. Yani yerden 50 lira buldun o sana bir 10 dakika çok güzel bir mutluluk sağlar ama sen düzenli olarak yerden 50 lira bulacağını öğrendiğinde daha da mutlu olursun. Belirli bir seviye, e, gelir seviyesini geçen insanların daha fazla mutlu olmayacaklarının yanlış bir e, kanı. ...olduğunu söylemiş uzmanlar. O ortaya çıkmış. Ne kadar çok para varsa o kadar çok mutluluk mu? Serdar Ortaç'ın kumar oynamasını bu açıklıyor yani. Bir milyon dolar kazandıktan sonra... ...daha da çok kazanmalıyım diye o parayı yiyorsa... ...yani tabii yani o... E, ...değişiklik... Aklımıza bu, zengin kaç. deyince tabii Serdar Ortaç'ın Ortaç gelmesi... Evet, ...ne kadar fakir oldu <gülüyor> ortaya koyuyor. Zengin adamların niye hala çalıştığını gösteren bir şey o. Aslında... Parayı Tabii. cukkaladık attık kenara demiyorlar hala çalışıyorlar çünkü mutlu olmak için. Mutluluk için çalışıyorlar aslında. Mutluluk para için değil mutluluk için. Oluyor. Paranın sonu yok diye bir e, laf var o da kullanılabilir. Paranın sonu yok yani daha fazla mutlu olmalıyız daha fazla mutlu olmalıyız a gidiyormuş o, o cümle. Şöyle Princeton Üniversitesi'nde yapılan inceleme bu. 100 bin dolarlık mal varlığı olan bir insanın daha fazla para kazanmasının mutluluk oranını değiştirmediği iddia edilmişti zamanında Princeton Üniversitesi'nde. Hadi lan demiş Londra'dan. mi bunu söylemişler? <gülüyor> ya ne 100 bin dolarım olsun var ya daha ne çalışırım diyen adamı duyup bunun üstüne araştırma mı yaptı? Araştırma kim, yapmışlar. Kim söyler onu ya? İşte şey diyen adam 100 bin lira borcum olsun. 100 bin lira olsun 10 bin lira borcum olsun diyen adam. Rektörün adam, karşısında dolsuz kaça çıkarsın? Princeton Üniversitesi'nde bu konuşuluyormuş. Ondan sonra bu konuşmaların bilimsel olmadığı da Londra'dan gelen açıklamayla... Ee, hepimize duyurulmuş oldu anladığım kadarıyla şu anda e, üniversitelerde hakikaten havanın soğukluğuyla mı ilgili iyice geyiğe sardılar abi, dönem sonu finaller arası ne konuşulacak hakikaten sardılar yani. bilim böyle ilerlemez sevgili dinleyiciler modern sabahların son şarkısını dinlemeye başladık yarın sabah İstanbul'a gideceğim gösteri için Oktay program sana emanet Fahir'i bir an evvel iyileştir Radyo 2'de günün en hit dakikaları en taze 5 Single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Bugün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. Beş, beş. Beşi bir yerde hafta içi her akşam 5'te Radyo Küde. Beşi bir yerde. Modern sabahlar, sabahlar. sabahlar son er. Son er.